Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzü farklı konular ihtiva ediyor. Bu konuları ana hatlarıyla başlıklar şeklinde değerlendirip Ramazan-ı Şerif'te veya başka bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i böyle bir hatim şeklinde okuduğumuzda karşımıza çıkacak konular bir nevi zihnimizde tazelenmiş olsun. Yani ben 8. cüz'ü okurken bu konular geçmişti burada diyebileceğimiz başlıkları tespit etmeye çalışıyoruz. Allahu Teala'dan hepimize bu tip derin meselelerde anlayış, basiret, amel ve amelle beraber de ihlas nasip etsin Böyle temenni ederiz Allah'tan. Kitap bizim kitabımız, Kur'an bizim Kur'an'ımız. Elbette ve elbette kabre girince bunun şefaatine sığınacağız ama bu şefaat dünyada da bizim Kur'an'ı sahiplenmemiz şeklinde ortaya çıkmalıdır. Sadece ölünce insanlar, ölü bir insana rahmetiyle gelen bir Kur'an gibi bakarlarsa buna böyle bir bakış olursa ne orada rahmet eder ne de burada görmemiz gereken rahmeti ve alakayı Kur'an'dan görebiliriz Allah'ın rahmetine affına mağfiretine sığınıyor yeniden bir Kur'an'a sarılalım hamleleri başlatmamız gerekir diyoruz elbette Dünya çapında bunu yapamıyoruz. Ülkemiz çapında yaparız. Ülkemiz çapında yapamıyoruz. Oturduğumuz mahalle çapında yaparız. Öyle de yapamıyoruz. E bari evimizde yapalım. Çocuklarımıza söz geçiremiyoruz. Bari eşler olarak biz Kur'an'a dönüş hamlesi yapalım deriz. Onu da yapamadık. Ben yaparım. Bu kadar takatim yetti Ya Rabbi derim. Diyelim buna teslim olmamakla beraber, böylesine razı olmamakla beraber bari onu da yapalım diye bir hassasiyet göstermemiz İnşallah Rabbimizin rahmetinin dünyada da kabirde de cennette de bizi bulmasına sebep olur diye umuyoruz Onun için 8. cüzü tefsir dersi yapsaydık ana hatlarıyla hangi konularla karşılaşacaktık bunu hatırlatmak istiyoruz Bu cüzde karşımıza çıkacak İlk konulardan birisi eti yenecek hayvanın besmele ile kesilmesi şartını görecektik eğer bir hayvan eti yenen hayvan tabi eti yenmiyorsa zaten onu kesip yemek caiz değil eti yenen hayvan koyun inek vesaire hangisi olursa olsun Allah'ın adı ile Bismillah denerek kesilmediği sürece o hayvanın eti leştir. Yenmez. Yenmez. Hayvanın helal olmasının şartı besmele ile kesilmesidir. Buna tavuk da dahil. Buna bütün kara hayvanları dahildir. Sadece deniz hayvanları bunun istisnasıdır. Balık için besmele şartı yoktur. Yani balık ve balık diye denizden gelen şeyler için besmele şartı yoktur. Dolayısıyla bu cüzü, 8. cüzü okuyan yani Kur'an okuyan birisi Avrupa'ya veya başka bir yere gittiğinde yani et cinsi bir şeyi yiyip yiyemeyeceği konusunda hassas olmalıdır. Hatta yaşadığı ülkede bile eğer laiklik devletin temel maddesi ise Kur'an'dan ve Peygamber aleyhisselam'dan kurallar almak mesela mümkün olmayan bir ülkeyse ortada besmele herhangi bir şekilde garantili değil. Yani bu besmele meselesi şimdi tavuk cinsi, yani beyaz et cinsi denen tavuk ve büyükbaş hayvanlarda çok ciddi bir sorundur. Kur'an-ı Kerim'in açık emirlerinden birisidir. Ve bu cüzü okurken kalbimizin Allah-u Teala'ya bağlılığı, meselesi farklı bir boyutta öne çıkar. Hidayetin ve dalaletin yani İslam yolunda olmanın veya olmamanın kalp meselesi yani iman kalpte oluyor çünkü. Kalp meselesinin Allahu ile ne kadar bağlantılı olduğunu, nankörleri, nankörlük yapanları Allah Teala'nın iman yolundan uzaklaştırdığını, böyle bir manevi ceza adeta ortaya konduğunu Rabbimiz bize haber vermektedir. Ee, ve bir önemli konu daha bu cüzde karşımıza çıkar. Şeytan bazı işleri süsleyerek hatta din kılıfı cennete girme umudu ile süsleyerek insanlara ibadet diye yaptırabilir. Buna dikkat etmemiz gerektiğini Rabbimiz bizi açıklıyor. Yine farklı bir konu olarak bu dünyada Müslüman niçin var? Bu bu dünyada varlık nedenimiz nedir? Cevap her şeyimiz Allah'a ait, Allahla bağlantılı ve Allah için olsun diyedir. Inna salatii wa nusuki wa ve mahiya wa mamati lillahi rabbil alamina la şerikeleh. ayeti bu cüzde bulunuyor bunu biz kurban keserken umumiyetle dua olarak okuyoruz ama bu cüzün içerisinde bu ayet hayat parolamızı her şey Allah için bu dünyada öldük dirildik hastalandık yedik içtik ibadet ettik namaz kıldık aç yaptık her ticaret yaptık siyaset yaptık ne yaptıysak her şey Allah içindir ruhu ve bağlılığı bu ayette var. Başka bir konu da şeytanın Allahu Teala'ya karşı ben ve Adem'in çocukları diye özetlenebilecek o isyanı ve Allah ile konuşması da burada anlatılıyor ve şeytanın Adem'den intikam almak için kıyamete kadar gelecek Adem'in çocuklarının avretlerini teşhir eder. Yani çıplak bulunurlar noktasına getirmek için uğraşacağını Allah haber veriyor. Dolayısıyla ey Adem'in çocukları dikkat edin iblis size büyük tuzaklar kuruyor. Bu tuzaklardan birisi de sizi avreti açık bu dünyada dolaştırmaktır buyuruyor. Belki de Kur'an-ı Kerim'in hemen herkesin gözüne çarpacak açık mucizelerinden biri de bu ayettir. Dünyada İslam bir kenara itilip iblisin dini olan diğer ne kadar sapıklıklar varsa onların siyaseten veya başka yollarla güçlendikleri ne kadar gerçek oluyorsa bakıyoruz ki o kadar tesettürden kadınıyla erkeğine tesettür erkeğe de farz çünkü erkeğin de bir tesettürü var tesettürden kopulduğunu yani bugünkü çağdaş deyimle batı medeniyeti güçlendikçe tesettürün zayıfladığını, çıplaklığın arttığını görüyoruz. Bu da Kur'an'ın haberlerinden biridir. Şeytanın projeleri konusunda Allahu Teala'nın bildirdiği bir şeydi bu. Bunun için bu cüzde bakıyoruz ki Adem Aleyhisselam konusu anlatıldıktan sonra Ey Adem'in çocukları diye Allahu Teala nasihatte bulunmaktadır müminlere. Çünkü mesele Adem'in şeytanla cennette başlamış kavgasının uzantısı meselesidir. Bu cüzde Allah'ın haram ettiği şeylerin temel başlıkları da zikrediliyor. Fuhuş denebilecek artık yani konuşmaktan, çıplaklıktan vesaireye kadar. Fuhuş yani çirkin olan şeyler. Günah, Allah'ın günah listesinde saydığı şeyler, zulüm, şirk, Allah'a iftira olacak yalan sözler haram şeylerdir diye önümüze konuyor bu cüzde. Cennet ehliyle cehennem ehli olanların yani cennetliklerin ve cehennemliklerin cennet ve cehennemde iken herkes nasıl birbirlerine hitap edecek? Hey cehennemde yananlar Allah'ın verdiği sözler hak mıydı? diye hitap edeceklerini, onların cevap vereceğini, cennettekilerin bunların duyacağını burada dinliyoruz. Kafirlerin peygamberlere tarih boyunca nasıl ithamlarda bulunduklarını, sapık, şair, sen nereden çıkardın derdinle gibi ithamlarla peygamberleri incittiklerini de bu cüzdeki ayetlerde görüyoruz. Aynı şekilde peygamberlerin bazı kıssalarına işaret edilerek daha sonra o peygamberleri yalanlayanların nasıl helak olduklarına dair bilgiler de bu cüzün genel konuları arasında bulunmaktadır. 8. cüzle ilgili ana başlıklar ve diğer yerde geçmeyen, burada geçenler özellikle öne çıkarılarak bunları konuşabiliriz. Allahu Teala'dan Kur'an ehli olmak, ruhumuzu, bedenimizi, ailemizi, toprağımızı, bütün yönetimimizi, ticaretimizi Kur'an'a teslim etmek hazzını ve onurunu bize nasip etmesini diliyorum Velhamdülillahi Rabbil Alemin